<gülüyor> Enbiyanın ve evliyanın ef'al-i harekatı vahiy Evliyaullah'a ilham tabir ederiz. Vahiy peygamberlere mahsustur. Ülema-i benem bu şekilde şey vermişlerdir. Vahiyin bakiyesidir. Evliyaullah'a onlara ilham tabir edilir. Bize de verilmiş. Yine aynı zamanda demiş ki bizim hakkımızda da bize de verilmiş. Vahiy mukati olmuştur. Mübeşşerat bakidir. Rüya-yı sadıka, sadık rüya, yani şeytan değil de rahman rüya, vahyin 46'da bir cüzdür denmiş bize de. Onun için birçok efendim maneviyatla meşgul olanlar rüya ile yollarını tayin ederler. Çünkü göz yok, madde yok. gören nedir, görülen